Merhaba, ben Zeynubi Ezgikaya. Programı bir süreliğine ben sunacağım. Uygaraz esmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 10. toplantısında küresel vicdanına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir çağda yaşadığımızı söyleyen Başbakan Erdoğan, dünyada öyle bir kalkınma, öyle bir büyüme stratejisi hakim ki bir ülkenin, bir bölgenin refahı maalesef diğer ülkenin, diğer bölgenin sefaletine dayanıyor dedi. Türkiye'de yenilen çikolatanın Afrika'nın zehrine zehir katması ihtimalinden söz eden, Kızılderili şefi Seattle'ın sözlerinden örnekler veren Başbakan Erdoğan, diğer yandansa Doğan'ın tahribi konusunda karnesi kırıklarla dolu olan hükümetin lideri bilindiği gibi. Mesela dünyada sera gazı salınımı en hızlı arttıran ülke konumuna gelen Türkiye, enerji çeşitliliği bahanesine sığınmaya çalışarak sera gazı salınımlarının en büyük kaynağı olan kömürlü termik santrallere 50 tane daha eklemeyi hedefliyor. Vesera gazları salımının neden olduğu iklim değişikliği, Afrika ve yoksul ülkeler başta olmak üzere her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. Kısacası sözler ve temenniler değil, yapılanlar ve yapılmayanlar gerçek. 2 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında, Göze Tarım, Tat Bakliyat ve Tiryaki Agro'ya ait 23 bin ton pirince el konulmasının ardından marketlerden alınan pirinç numunelerinde yüksek oranda GDO bulunmasına tepkiler büyüyor. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç, genetiği değiştirilmiş pirinçleri tespit eden kurumun bakanlık olmamasını skandal olarak değerlendirdi. Bakanlığın etkin denetimini sağlayamadığı GDO'ların ithalatının acil olarak yasaklanması gerektiğini belirten Dinç, bu skandal Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gelen bir ihbar üzerine ortaya çıktı. GDO'lu pirinci ortaya çıkartan, gıdaların ve GDO'ların denetiminden doğrudan sorumlu olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmaması skandalın boyutlarını büyütüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı GDO'lu pirinci atladı. Durumu ihbar üzerine Gümrük Bakanlığı fark etti. Bakanlık bu durumda etkin ve sağlıklı denetim yapıldığını kamuoyunu nasıl ikna edecek dedi. Bakanlığın her şeyin yolunda olduğuna dair açıklamaların aksine satışa sunulan pirinçlerde GDO tespit edildiğini kaydeden Dinç, bu durumun bakanlığın etkin GDO denetimi gerçekleştiremediğinin somut kanıtı olduğunu vurguladı. Bu tehlikeyi Greenpeace olarak daha önce dile getirdiklerini hatırlatan Dinç, Bakanlık etkin denetimini sağlayamadığı ve bulaşmaları engelleyemediği GDO'ların ithalatını acil olarak durdurmalı ve yasaklamalıdır, dedi. Japonya'daki Fukushima Daiichi nükleer santralindeki yeraltı soğutma havuzlarından birinde yeni bir sızıntının bulunduğu bildirildi. Nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi, yani TEPCO, hasarlı reaktörler ve kullanılmış yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan suyun depolandığı 3 numaralı havuzdan yaklaşık 3 litre radyoaktif suyun sızdığını belirlediğini açıkladı. Santraldeki 7 yarı altı su tankından ikisinin cumartesi gününden bu yana su sızdırdığını belirten Tepko, sızan radyoaktif suyun okyanusa karıştığının sanılmadığını ifade etti. Geçen hafta nükleer santralin 2 numaralı havuzundan yaklaşık 120 bin litre radyoaktif su sızıntısı olmuştu. Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, Fukushima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Üç reaktörün erimesi radyasyon sızıntısına yol açmış ve bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti. Felaketin ardından ülkedeki 50 reaktör geçici olarak kapatılmış, sadece ikisi tekrar açılmıştı. İrlanda Rüzgar Enerjisi Birliği yani IWEA tarafından gerçekleştirilen araştırma İrlanda'da rüzgar türbinlerine büyük destek verildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, İrlanda'da yaşayanların %80'i rüzgar enerjisine destek veriyor. İrlanda Rüzgar Enerjisi Birliği CEO'su Kenneth Matthews, araştırmanın sonuçları, İrlanda'da rüzgar enerjisine büyük destek verildiğini ortaya koyuyor. Bu destek, İrlanda halkının enerji faturalarının gerilemesinde ve istihdam hacmini arttırmada önemli rol oynayacağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Rüzgar enerjisi sektörünün gelişiminde halk desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Matthews, Rusya enerjisi 11,5 milyon euro tutarında bir katkıya sahip. Bu alanda sağlanacak gelişimlerle birlikte sosyal ve ekonomik katkılar çok önemli düzeylere ulaşacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Monsanto'yu yargının ve yürütmenin de üstüne koyan bir kanun var. Dünyanın en büyük GDO'lu tohum ve herbisit üreticisi olan tekel konumundaki Monsanto'yu Amerika Birleşik Devletleri'nde dokunulmaz yapan kanun geçtiğimiz hafta Barack Obama tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun Eylül'de geçerliliğini yitirecek geçici bir paketin parçası. Ancak Monsanto'nun tahakkümünü sağlamlaştırdığı bir gerçek. Kanun paketine Missouri'den Cumhuriyetçi Senatör Roy Blunt'ın önerisiyle eklenen maddelerle birlikte, GDO'lu tohumların ekimi, satışı, hasadı ve dağıtımı artık mahkemeler veya Amerika Birleşik ABD hükümeti tarafından bile engellenemeyecek. Blunt, GDO lobisinde en yakın siyasetçi olarak biliniyor. Yaşanan bu sürecin ardından Food Democracy Now! adıyla başlatılan imza kampanyası, Birkaç gün içinde 250 bin imzacıya ulaşınca senatonun ilgili komitesinin başkanı ve Blunt'ın önerisinin senatodan geçmesinin sorumlusu olan Barbara Mikulski halktan özür diledi. GDO'yu destekleyen bazı muhafazakarlar ve liberaller bile böylesi imtiyazlar verilen Monsanto'ya tepki göstermeden edemedi. 2012 itibariyle karlılığını %22 olarak açıklayan Monsanto bile gelişmeler karşısında çiftçiye daha fazla destek olacağı hız minvalinde utangaç açıklamalar yapma gereği duydu. Kanun 2013 Eylül'üne kadar yürürlükte kalacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.